Economie, ecologie. Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir İlgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Ülkenin çok sıcak, yakıcı bir gündemi var. Genel olarak hava biraz böyle kurşun gibi ağır malum sebeplerden dolayı. Ee, daha e, bizim programımızdan önce e, Ömer Madra ile Can Tonbil'in yaptığı programda da detaylarını dinlediğiniz üzere. Ama tabii e, Türkiye'de başka alanlarda da e, mücadelemiz e, sürüyor. E, biz geçen hafta bir grup gazeteci olarak e, nükleer, karşıtı, e, platform, e, Sinop, e, nükleer karşıtı platform, Sinop nükleer karşıtı platform üyeleriyle birlikte e, Sinop'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Malum 11 Mart Fukushima nükleer felaketinin de yıl dönümüydü. O vesileyle bilindiği üzere Sinop'ta yapılmak istenen nükleer santralin hükümetler arası anlaşması Japonya ile imzalandı. Şu anda Japon parlamentosunda bu anlaşmanın onaylanması bekleniyor. Hala bir ses çıkmadı ancak konu tabi. ...Türkiye gündemindeki sıcaklığını da koruyor en azından çevre mücadelesi verenler açısından diyelim. Ee, belki biraz bu e, Fukushima felaketinden e, birkaç e, hatırlatma e, yapmakta fayda var. E, yani bilindiği gibi işte bu 11 Mart 2011 e, tarihinde Japonya'da çok e, büyük bir deprem ve tsunami... E, ...felaketi meydana geldi ve bu bunun etkisiyle e, Fukushima'daki e, nükleer santraller bir, e, iki, üç ve daha sonrasında dördüncü e, reaktörde zarar gördü. E, diğer iki reaktörde aslında altı tane reaktör var e, Fukushima'da. E, daha sonra onların da artık e, hurdaya çıktığı, hiçbirinin çalışaması halde olduğu söyleniyor. Tabii Japonya bundan sonra bu felaketin ardından bütün nükleer santrallerini kapatma kararı aldı. 58 tane reaktörü vardı. Bunların hepsini kapattı. Hatta en son bir veya iki tanesini de geçen yıl kapatmıştım. Ve tabii bu Japonya'daki felaketin büyüklüğü aslında bu bu nükleer felaketin Çernobil'den de daha ...büyük, daha ciddi olduğunu söyleyen bir takım hocalar, profesörler var. Ve tabii dünya çapında e, genel anlamda bir e, anti nükleer bir e, hareket e, başladı. E, çok ciddi bir toplumsal muhalefet oluştu çeşitli ülkelerde. Özellikle Almanya'da e, 2022'ye kadar zaten e, nükleer santrallerin kapatılması kararı... Alınmıştı. Fakat e, Merkel hükümeti bunu biraz ötelemek e, peşindeydi. Fakat e, Fukushima'daki kazanın ardından tekrar 2022 hedefine geri dönmek zorunda kaldı. O arada İsviçre üç yeni nükleer e, reaktör planı vardı onları iptal ettim. Ve e, mevcut şu anda hala hazırda işler haldekileri de 2034'e kadar e, kapatma kararı aldı. İtalya referanduma gitti. Oradan e, çok ciddi bir e, nükleer karşıtlığı e, çıktı e, sandıktan. Yani ör, örnekleri çoğaltabiliriz. Başka kötü örnekler de var işte Finlandiya'nın e, e, e, 12 re... yıldır yaptığı bu Areva'nın. E, e, şu anda durdu e, o reaktörün şey yapımı. Şey oldu e, yani bu Fukushima bağlantısından dolayı değil de. Değil evet başka teknik bir takım sebepler. Tekrar e, uzadı. E, evet. Maliyeti de 3 katına falan çıktı. E, evet. Reaktörün. E, O da tabii e, o gibi kötü örnekler de e, etkili oluyor Fukushima'nın yanı sıra. Evet e, bir de işte bu e, aralarında Avusturya, Yunanistan, İrlanda, Letonya, Lüksemburg, Malta, Portekiz gibi ülkeler e, o dönemde bir ortak nükleer karşıtı bir bildiri yayınlamışlardı. E, enerji yani dünyadaki enerji talebinin artık yani en azından Avrupa'daki enerji talebinin e, bundan sonra artık e, nükleersiz bir şekilde gerçekleştirilmesi... E, ...gerektiği yönünde ve tabii işte bir takım e, hiç e, nükleer santralı olmayan e, bazı e, ülkelerde zaten bunun doğal destekleyicisi oldular. Ve tabii nükleer santralı kimler e, yapıyor e, bu Fukushima felaketinin e, bu yakıcı, yıkıcı etkilerine rağmen... E, ...baktığımız zaman Çin, Rusya, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Vietnam... Gibi ülkeler e, görüyoruz. E, bu e, nükleer sevdasını hala daha e, devam ettiren ülkeler arasında. E, bu arada e, yine 11 Mart e, vesilesiyle birlikte e, bu e, Sabancı Üniversitesi'nin e, İstanbul Politikalar Merkezi e, Japonya'dan bir e, gazeteci ve aktivist bir ...konuk ağırladı... ...Türkiye'ye geldi... ...Tosya Morita... ...gazeteci ve aktivist kendisi... ...İstanbul'da bir... ...toplantı gerçekleştirdi... ...Fukuşma felaketinin... ...izlerini şu anda olup bitenleri... ...anlattı... ...dün Sinop'a gitti... ...bugün de İzmir-Gaziyemir'de... ...incelemelerde bulunacak... ...bizim yeni... ...program... ...ortaklarımızdan... E, Serkan Ocak, radikal gazetesi Muhabiri, e, Morita ile birlikte şu anda e, Gazi Emir'de. E, birazdan şimdi kendisine bağlanacağız ve e, Morita ile yaptığı son e, bu e, ziyaretlerin detaylarını konuşacağız. E, Serkan. Evet duyuyorum İyi yayınlar merhabalar. Ha, merhabalar e, nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sizler nasılsınız Youtube'da? Biz de iyiyiz. Morita ile birlikte şu anda İzmir'desin. Evet İzmir'deyim. İzmir Adliyesi'nde. Adliyesi'nde evet. Sanıyorum dün Morita bu Sinop'ta nükleer santral yapılmak istenen yerleri ziyaret etti. Bugün de Gazi Emir'de ziyaretleriniz olacak. Nedir bu iki günlük, üç günlük Türkiye ziyaretinden izlenimler, senin yaptığın konuşmalardan bize neler aktarabilirsin? Fukushima'nın 3. yıl dönümünde hakikaten Türkiye'de önemli olaylar var. Ben anlatmaya sondan başlamak istiyorum. Ee, İzmir Adliyesi'ndeyiz dedim. Bunun sebebi şu. E, malum bu Gazi Emir'de nükleer, radyasyonlu nükleer atıkların bulunmasından sonra başlayan süreçte hı hı. E, özellikle Yeşiler ve Sol Gelecek Partisi'nin bir şikayeti olmuştu. Bir suç duyurusunda bulunmuştu. Evet. E, Sorumluluğun hakkında. Bu sorumlular hakkında e, açılan davanın ilk duruşması da bugüne denk geldi. E, dolayısıyla Morita'nın İzmir, e, Sinoptay, önceki Sinoptay'dı, bugünkü durağı İzmir. İzmir'deki e, yapacakları etkinliklerden ilki de Gazi Emir ile ilgili açılan davanın ilk duruşmasını izlemek olacak. Duruşmaya biz de hep birlikte gidiyoruz şu anda. Birazdan da e, duruşma başlayacak. Evet. E, önce bunu izleyeceğiz. Ne olacak? Burada davaya katılmak isteyenler var. Taraflar var. Hı hı. E, mahkeme zannedersem ilk duruşmada e, kimlerin katılıp katılmayacağına, müdahil olup olmayacağına karar verecek ilk duruşmada. Sanıkların evet. yani bu Gaziantep olayında e, suçu olanların gelip gelmeyeceği, suçu olduğu iddia edilenlerin duruşmaya gelip gelmediğini henüz bilmiyoruz. Birazdan öğreneceğiz. Duruşma başladığında öğreneceğiz. Çünkü tanımıyoruz. Ben E, hatırlarsanız o haberleri ilk kez yaptığımda e, kapılana kadar gitmiştim o fabrikanın kurşun fabrikasının sahiplerinin e, ancak hiçbiri benimle konuşmak istememişti Evet. adliyeden sonraki durağımız ise burada mimarlar odasında bir panel olacak e, senin de sözünü ettiğin İstanbul'daki panelin ...benzerine benzeri burada yapılacak... ...buradaki insanlar bilgilendirilecek... Hı hı. bu panelin ardından da Gazi Emir ettirecek... ...Morita oradaki e, Gazi Emir'de yeri inceleyecek... ...tabii bölge insanların da katılımı olacak... ...burada Türkiye'den uzmanlar da e, buna eşlik edecek... ...Yeşil düşünceden Denli ve Hiklarsız Ork e, organize ediyor bu tüm o, o, olayı... evet e, Yine often ben bir anekdot aktarmak istiyorum. Orta ile sabah İzmir'e geldiğimde konuştuk. Hı hı. Burada e, çok ilginç, biliyorsunuz Berkine Elvan'la ilgili İstanbul'da çok geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi ve Türkiye'nin her tarafında Berkin Elvan'ın e, için o, o etkinlikler yapıldı. Sinop'ta da dün akşam bir yürüyüş düzenlenmiş ve Orta da bu yürüyüşe katılmış. Hakikaten orada e, insanların arasında duygulu sözler de söylemiş. Sinop'un nükleer yapılmasına dair e, yine Sinop'ta benzer bir panel, e, Kuşamadaki kendi tecrübelerini anlattı İstanbul'un bir benzerini. Evet. E, bunun bunun dışında da e, Sinop'a dair söylediği söylediği bazı sözler var. Ben sabah konuştuğumda e, duydum kendisinden ve bunları aktarmak istiyorum. E, Sinop'un çok hakikaten çok güzel bir yer olduğunu ve buraya neden nükleer santral yapmak istediğini, neden rüzgar santraliyle nükleer santral yapmak istediğini e, biraz da kinaylı olarak e, anlamadığını söyledi. Sinop benim bundan sonra tarihi şehrim. Ben de Sinop'u kurtulması için bundan sonra hareket edeceğim. Hep birlikte hareket edeceğiz gibi e, güzel nükleer karşıtı güzel sözler e, söylemiş oradaki insanlara. Evet. E, bahsettiniz belki ama Morita, yani Fukushima'nın tanığı oradaki... E, ...neler olduğunu, faciadan sonra neler olduğunu takip eden bir araştırmacı Morita... Ee, ...birkaç başlık, birkaç başlıklı şunları söylüyor Fukushima ile ilgili. Birincisi Japonya hükümetinin yalan söylediğini söylüyor. Evet. Ancak bunları vurgulamak lazım. Onu çok vurgulayarak söylediği bir şey o, evet. İnsanları yanılttığı hükümetin. Neler, neler, hangi konuda yalan söylüyor Japonya hükümeti? Şunları söylüyor. Kazanın etkileri devam ediyor ve kontrol altında değil. En önemlisi bu. Ee, i̇şte yeni bir tehlike olması durumunda tam 250 kilometrelik bir alanın etkileneceğini ve 30 milyon insanın tahliye edeceğini bahsediyor. Ee, ama bunun için herhangi bir e, önlem alınmadığını, herhangi bir tatbikat yapılmadığını söylüyor. Üçüncüsü de insanların bu radyasyon tehlikesinin hala fıkışılmadan e, çıkan zehrin farkında olmadığını bunun da en büyük suçlusunun hükümet olduğunu söyledi. Aslında bu başlıklar altında toplamak mü mümkün. Hı hı. Ee, özetle Morita e, Türkiye ziyaretinde temas ettiği herkese nükleer santrallerin ne derece tehlikeli olduğunu Fukushima üzerinden insanlara anlatmaya çalışıyor. Ben de şu anda e, İstanbul'da takip ettim. Evet. İzmir'de hem bu davaya, gaz emiri falan buradaki bu organizasyonunu da, buradaki yetkinlikleri de takip edeceğim. Evet, şimdi aslında tabii Morita burada önemli bir misyon da edinmiş oldu. Hem tabii buradaki gelişmeleri, çok enteresan tabii tanıklıkları da oldu bu Türkiye ziyareti esnasında. Buradan aldığı bilgilerle aslında Japonya'da da gidip Sinop'a yapılmak istenen nükleer santrala karşı da bir kamuoyu oluşturmaya çalışacak. Değil mi? Aslında iki taraflı e, olarak da e, etkisi var Morita'nın yaptığı bu ziyaretin. Evet bu, burada öğrendiğim kadarıyla bir sonraki senede de buradaki tanıkların Japonya'ya gitme e, durumu var. Bu da yeni bir bilgi ama Hı -hı. tabii bunun nasıl olacağı organizasyonun şekli henüz netleşmiş değil. Ama e, buradan insanlar buradaki tanıklar e, Japonya'ya gitme durumu söz konusu Dediğin çok haklı. E, orada da... Burada edindiği bilgileri insanlardan aldığı elektriğe orada gidecek bir şekilde aktaracak ama şunu da altını çizmek lazım. panelde senin de hatırlayacağın gibi devlet sırrı adı altında Japonya'da yeni bir kanun evet. hazırlığı varmış. Ve Morita'nın dediği şu, bu kanun çok yakın bir zamanda çıkacak ve benim bunları söylemem. Nedir onlar? Japonya adına utanıyorum diyor Japonya ya... Hükümeti yalan söylüyor diyor. Hı hı. Bunları söylemem artık yasaklanacak diyor. Ben de o zamana kadar bütün yapabildiğimi e, seminerlerle, eğitimlerle, bütün bilgilerimi insanlara aktaracağım diyor. Ama ben sustuğum noktada da şimdi Türkiye'deyim. Sizler öğrendiniz. O zaman da Türkler konuşacak diyor. Evet çok önemli bir konuya temas ettin. Ee, size iyi ziyaretler, iyi çalışmalar e, diyoruz. Çok teşekkür ederiz e, yayına bağlandığın için. Teşekkür ederim. Ben de adliyenin önünde bekliyordum. Hemen koşa koşa duruşmaya yetişeceğim şimdi. Kolay Değil gelsin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İsterseniz bir ara verelim şimdi. Ee, aranın ardından e, nükleer santrallarla ilgili son gelişmeleri konuşmaya devam edelim. 94.9 Açık Radyo'da ekonomi ekoloji programında e, nükleer Santrallerle ilgili son gelişmeleri konuşuyoruz. E, malum 11 Mart 2011'de Fukushima e, felaketi yaşanmıştı. Onun yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'de bir takım etkinlikler e, yapıldı. E, özellikle Sinop'a e, yapılmak istenen e, nükleer santralı e, anlaşması Japonlarla yapıldığı için e, biraz daha... Sinop özelinden gidiyoruz. Gerçi tabii Akkuyu'da da çok ciddi gelişmeler var ancak biraz Japonya ağırlıklı geçti bu haftaki etkinlikler. Belki bu kazadan üzerinden 3 yıl geçti ama belki bazı rakamları hatırlatmakta ve hatırlamakta fayda var. Bu kazanın ardından... ...yüz bin insan... Göç, ...göç etmek zorunda kalmış. Yani evlerinden, yaşadıkları yerlerden. Evinden edilmiş. Artık. Evinden edilmiş. Yani işte bunlara artık aslında... ...yani bu ekoloji literatürüne giren... ...de bir kelime var. Yani bunlar artık nükleer refugees... ...yani nükleer mülteci olarak geçiyor. Yani gerçekten bir nükleer kaza sonucu... ...mülteci yani kendi ülkesinde de olsa... ...yine de... Göç etmek zorunda kaldıkları için ve sayıları ciddi rakamlarda olduğu için bu şekilde kullanılıyor bahsedilirken bu insanlardan. Ve tabii Japon devleti inanılmaz bir inkarcılık içinde bu kazanın sonucunda ortaya çıkmış yani bir takım sonuçlar karşısında genel bir reddiye içinde. Ee, ...şeyin e, e, Fukushima'daki patlamanın ardından e, radyasyona doğrudan maruz kalarak ölen insan sayısı 1700 kişi. Fakat e, bunu devlet e, tsunami'nin etkisiyle öldü bu insanlar... Radyasyon değil diyor. Bunların bu arasında Tepco çalışanları da var, ...Santral'ın işleticisi olan. Radyasyon neticesinde öldüğünü kim söylüyor peki bu bilgiyi? Ya bir takım çalışmalar var, hmm. bir takım araştırmalar var. Yani bu zaten bizim işte demin de bahsettiğimiz bu araştırmacı ve gazeteci Türkiye'ye gelen ve işte çeşitli ziyaretlerde bulunan Morita'nın bize verdiği bir rakam bu. Yani 1700 civarında kişi. Bunların arasında aslında şey de var. Yani ilk bu e, santrallara müdahale etmek zorunda kalan e, TEPCO çalışanları e, da var aslında e, bu insanların arasında. Fakat bu saklanıyor diyor. E... Yani e, bunlar tabii şey hani e, hepsi tam olarak doğrulanmış değil. Yani Bir kısmı da e, biraz spekülatif e, yani radyasyona hmm. doğrudan maruz kalarak hmm. ölen insan sayısını o... ...tarihteki, o tarihlerde karışıklık nedeniyle belki de hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz. Bilemeyeceğiz, evet, evet. evet. Abi ee, mesela ama... şöyle söylüyor, yani o an radyasyona birebir maruz kaldı. Ee, yaşadığı yeri terk etti, terk etmek zorunda olduğu için ve gittiği yerde öldü. Ya bunları bilemiyoruz tabii diyor. Yani belki evet. rakamlar çok daha farklı. Ee, şu da var tabii, radyasyon etkisi sonucunda ölmek veya radyasyonun etkileri Hı. dediğimiz şey çok... Ee, bir anda ortaya çıkabilen bir şey eğer çok çok yüksek düzeyde radyasyona maruz kalıp da birkaç saat içinde can vermezseniz eğer. Evet. E, yani çeşitli çok uzun vadeli etkileri olabiliyor. Hiçbir zaman yani Çernobil'de bunu gördük. Evet. Ee, tam işte olarak. kanser vakalarında çocuklarda tiroid vakalarında heh, artış. Tam olarak şey değil. E, rahatsızlıklarındaki artış falan gibi yani. Ortaya konulabilir. Rakamlar var. Genelde olmuyor zorluk oluyor ama ilginç bir örnek var Aha. o da şu. Eee. Bu felaketin ilk dönemlerinde orada görevli ABD donanma gemileri vardı. Yardımcı olmak işte radyasyonu ölçmek vesaire. Ve evet. o gemilerden bir tanesi bir uçak gemisinde şu anda ismini hatırlayamıyorum. Hı hı. Görevli denizciler kaza sonucunda yaşadıkları sağlık sorunları dolayısıyla Japonya hükümetine dava açtılar. Evet. Yeni açtılar bunu ve TEPCO'nun kendilerine yalan söylediğini söylediler. Evet. E, radyasyon seviyeleri konusunda Hı -hı. işte tiroid Çıktı sorunları, tiroid sorunları, kanser Hı -hı. E, ve bunun gibi e, radyasyonla ilişkilendirilen e, birçok sağlık sorunu yaşadıklarını e, biliyoruz. Evet. Onlar da bu gerekçede dava açtılar. Yani e, söylenenden çok daha fazla etkileri olduğu muhakkak, ortada. Muhakkak. Evet. Yani bunlar anladığım kadarıyla çok daha e, kısa e, süre içerisinde Ee, hayatını kaybetmiş olan insanlarla ilgili. Ee, tabii bir başka hı. örnek pardon, ee, Fukushima ve çevresindeki e, denizcilik, e, balıkçılık daha doğrusu evet. hala balık tutlamıyor. Sadece orada e, balıkçılara e, test amacıyla e, balık tutmalarına izin veriliyor. Hı. Herhangi bir şekilde tuttukları balıkları yemeleri yasak. Evet. Hala devam ediyor çünkü sızıntı. E, tabii tabii Yani evet. şu, e, tam da ben onu söyleyecektim zaten. 3 e, yıldır tabii oradaki o e, yakıt e, çubuklarını e, soğutmak için e, milyonlarca ton e, su e, çekip e, tekrar bunları tabii artık radyoaktif e, su haline gelmiş e, bu e, atığı e, okyanusa döktü ve milyonlarca ton olduğu söyleniyor bugün ve hala da günde 400 ton su e, okyanusa bırakılıyor. Bunun dışında başka bir takım atıklar da mevcut. E, ne yapılacağı bilinemez halde ve e, yani bu soğutma çalışmalarının yılları e, bulabileceği e, söyleniyor. Çok ciddi e, süreleri bulabileceği söyleniyor. Şimdi bizim elimizde bir rakam var. Tabii bunlar biraz tahmini rakamlar ama e, yine de çarpıcı. E, bu e, bütün bu işte nükleer santralın işte bu e, sökülmesi, soğutulması yani bütün bu sürecin... E, ...maliyetinin 250 milyar dolar civarında olacağıyla ilgili... E, ...Japonya Çevre Bakanlığı bir e, açıklama yani bir rakam vermiş. Fakat bugün o e, rakamın 900 milyar dolar civarında olduğu... Ya bu olduğu aslında süre. mümkün değil demek yani. hani Evet e, aslında ne kadar para harcarsanız harcayın. Ne kadar harca. para harcarsanız harcayın. E, tam olarak orayı eski haline getiremeyeceksiniz. En azından e, Hı -hı. hani aradan... Belki birkaç on bin veya birkaç yüz bin yıl geçmeden e, eskisi İmkansız, gibi olmayacak. İmkansız, evet. E, o zaman da artık görür müyüz bilmiyorum. E, evet. İnsan soyu olarak <gülüyor> işaretimiz malum. E, evet. Bir başka etkisi de şu. Hı hı. Japonya'daki felaketin. E, Japonya e, iklim şeyini arttırdı. İşte en son e, gördüğümüz Varşova'daki e, iklim zirvesinde de e, geri adım atmak zorunda kaldı. Emisyon hedeflerinden. Yani e, çünkü... ...nükleerden vazgeçip fosil yakıta yüklendi bu sefer. Evet. E, Yenilebilir, gerekli ağırlığı vermediği için zamanında. E, öyle bir etkisi de oldu Japonya üzerinde. E, oradaki iklim aktivistleri de e, bir yandan bunu dile getiriyorlar örneğin. Hı hı. Evet, şimdi tabii sonra e, bu kazan meydana geldiğinden sonra seçimler oldu Japonya'da... ...ve e, Shinzo Abe hükümeti e, maliyetlerin e, çok yükseldiğini gerekçe göstererek... ...bu nükleer santralleri kapattıkları için... Tekrardan bu santralleri açma girişimi içerisinde henüz bir şey yok yani açtıkları bir santral yok ama bunu zorluyorlar. Öte yandan demin Serkan'ın bahsettiği mesele çok önemli. Bir devlet sırrı ile ilgili bir kanun tasarısı var şu anda Japonya'da. Epeydir üzerinde çalışılıyormuş ve bunun artık yani kısa süre içerisinde de yasalaşması gündemde. Bu tür yani bu Fukushima ile ilgili gelişmeleri haberleri de dahil edecek şekilde aslında belki de amaço yani bütün bu nükleer santrallara dair bilgilerin devlet sırrı haline getirilmesi meselesi gündemde. Böyle olduğunda da Japonya nükleer konusunda tamamen şeffaflıktan uzak bir ülke haline gelecek. Buradaki gelişmeleri işte sızdıranlar, ifşa edenler 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacaklar. Ve dolayısıyla yani şeffaflıktan bu derece uzaklaşan bir ülkeyle de Türkiye'nin nükleer anlaşma yapmış olması tekrar sorgulanmalı diye düşünüyorum. Öte yandan ben e, Sinop'la ilgili e, vaktimizde daralıyorken iki, üç e, önemli e, kritik şeyden bahsedeyim. E, şimdi bu e, Sinop'ta nükleer santral yapılmak istenen yer birinci dereceden sit alanı. Hamsaros koyu, İnceburun, Akliman, Sarıgöl e, mevkilerini e, kapsıyor Ve e, orada bize söylenen şey normalde bir e, nükleer santral için dört kilometre karelik bir alan yeterli. Fakat e, buradaki nükleer santral için ayrılmak istenen e, yer e, 60 kilometre karelik bir alan. Neden? E, bunu bilmiyoruz. Tabii Sinop'u biz Gerze direnişinden e, çok iyi biliyoruz. E, bu termik santralı e, bir şekilde e, püskürttü fakat şimdi de... ...Sinop'ta ciddi bir nükleer karşıtı e, muhalefet, e, nükleer karşıtı bir e, halk e, direnişi var diyebiliriz. Ve e, gerçekten cennetten bir köşe, ne bir fabrika, ne bacası tüten bir e, tesis hiçbir şey yok. E, radyasyon ölçümleri e, dünya ortalamasının çok çok altında. Ve e, şu anda buraya yapılmak istenen nükleer santral, bu arada... Türkiye'de avlanan balığın yüzde yetmişi Karadeniz'den, Karadeniz'de avlanan balığın da yüzde otuzu Sinop'tan geliyormuş. Ee, belki önümüzdeki haftalarda yine e, nükleerle ilgili e, başka detayları da konuşma imkanımız olur. Ee, bu haftalık süremizi doldurduk. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.